848. konu Emri bil maruf ve nehayi anil münker yapan kimsenin kıyamet gününde yüksek mertebeler elde etmesi Hazreti Peygamber bir keresinde sahabelerine size peygamber ve şehit olmadıkları halde kıyamet gününde hem peygamberlerin ve hem de şehitlerin gıbda edecekleri ve Allah katındaki mertebelerin nurdan minberler üzerinde oturmalarıyla anlaşılacak olan kimselerden bahsedeyim mi dediler bunun üzerine sahabiler, ey Allahın rasulü, onlar kimlerdir, diye sordular. Hazreti Peygamber, onlar Allah'ın kullarını Allah'a ve Allah'ı da kendi kullarına sevdirmek için yeryüzünde insanlara nasihatta bulunan kimselerdir, buyurdular. O zaman Enes bin Malik, ey Allah'ın rasulü, Allah'ı kendi kullarına sevdirmeyi anlıyoruz da Allah'ın kullarını Allah'a sevdirmek nasıl oluyor, dedi. Hazreti Peygamber buna şu şekilde cevap verdiler. Nasihatçılar kendilerini Allah'ın sevdiği şeylere teşvik edip sevmediklerinden de men ettiklerinde kullar onlara itaat ederlerse Allah bu kullarını sevmiş olur.